Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, büyük bir Japon bankası 2050 yılına kadar yeni kömür enerjisi projelerinin finansmanını durduracağını ve tüm kömür kredilerini sona erdireceğini söyledi. Banka bu kararıyla birlikte Japonya'da tüm bankacılık hizmetlerini veren diğer en büyük iki bankayı da baskı altına almış oldu. 2050 hedefi ise birçok kişi tarafından en kirli fosil yakıttan tamamen çekilmek için çok geç görülüyor. Tüm dünyada kömür santrallerine kredi sağlayan en büyük bankalardan biri bu yıl Mart ayından itibaren kömür santrali projelerine verilen kredilerdeki 2,8 milyar dolar ödenmemiş bakiyesini 2030 yılına kadar yarıya indireceğini ve 2050'ye kadarsa sıfırlayacağını açıkladı. Geçen ay banka yönetimine göre gönderilen bir hissedar kararı bankadan faaliyetlerini Paris anlaşmasıyla daha uyumlu Hizaya sokacak bir plan çizmesini ve hedefler koymasını talep etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada iklim değişikliği finansal piyasa istikrarını etkileyebilecek en önemli küresel meselelerden biri çevreye ve iklim değişikliğine tepki vermek iş stratejimizde kilit bir konu denildi. Avrupa'da zeytin ağaçları ölümcül bir salgın hastalığın tehdidi altında. Yapılan yeni bir araştırma, zeytin leprası ya da zeytin cüzzamı adlı hastalığın salgınının İtalya, Yunanistan ve İspanya'daki tüm üretim alanlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, acilen önlem alınmaması halinde geçen yıl 1 milyon zeytin ağacının hastalık nedeniyle öldüğü İtalya'da gelecek 50 yıl içinde yaşanacak ekonomik kaybın 5 milyar avroyu bulabileceği uyarısında bulundu. Çalışmada yapılması gereken salgının yayılmasını durdurmak ve zeytin korularının yeniden ekilmesi olduğu belirtildi. Acil alınması gereken önlemlerin başında ise sağlıklı görünen zeytin ağaçlarının budanması geliyor. Guardian gazetesine konuşan Hollanda Wageningen Üniversitesi'den Kevin Schneider bu çekincelere zararlı bitki hastalıklarına olabildiğince Hazır olmak için açık kılavuzlar ve protokoller olduğunu ancak burada yer alan önlemlerin ekosistemi değiştirebileceği bazılarınınsa ağır ekonomik sonuçları olabileceğini söyleyerek açıklıyor. Schneider'e göre bu nedenle önlemler doğru biçimde uygulanamıyor ve sonuç vermiyor. Schneider etkilenen bölgelerdeki hükümetlerin bilimsel tavsiyelere kulak vermesi gerektiğini, çiftçilerin de bilinçli olması ve alınan önlemlere sadık olması gerektiğini söyledi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve iklim çalışmaları koordinatörü ve radyomuz programcısı Doktor Ümit Şahin, uluslararası hava trafiğini gösteren gerçek zamanlı uçuş takip sitesi Flightrader24'ün verilerini paylaştı ve Şahin son 3 ay içerisinde uçuşlardaki azalmaya dikkat çekti. Koronavirüs salgını koşullarında uçuşların azalması sadece havanın temizlenmesi ve hava trafiğinin rahatlamasına değil, Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun da düşmesine neden oluyor. Analistler küresel havacılık endüstrisi nedeniyle de petrol talebinde benzeri görülmemiş bir düşüşün ortaya çıkacağını kaydediyor. İşin üzücü yanı bu bir ironik terimle teneffüs gibi korkum COVID-19 salgını sonu eski tas eski hamam sistemin aynı şekilde devam edecek olması. Halbuki düşünmemiz gereken şey uçuşlar için Alternatif enerji kullanımı sistemleri gibi inovasyonlar. Koronavirüs nedeniyle seyahat, iş ve sanayi üzerinde benzeri görülmemiş kısıtlamaların 2020'de küresel enerji sisteminden milyarlarca varil, petrol, trilyonlarca metreküp gaz ve milyonlarca ton kömürün çekilmesi bekleniyor. Guardian'dan Gillian Ambrose'un aktardığına göre bu fosil yakıt endüstrisinin karbondioksit emisyonlarında kaydedilen en büyük düşüş. İklim uzmanları fosil yakıtlardan ve çimento üretiminden kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının 2020'de geçen yıl tahmin edilen 36,8 milyar ton karbondioksitten daha fazla artmasını bekliyordu. Bunun yerine emisyonlar yaklaşık 10 yıl içinde en düşük seviyelerine yani yaklaşık %5 veya 2,5 milyar tona kadar düştü. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlardaki keskin düşüşün iklim zaferi olarak görülmemesi konusunda uyarıyor. Bu düşüş, iklim politikaları açısından doğru hükümet kararları sonucu değil, binlerce insanın geçim kaynaklarını kaybettiği ekonomik çöküş nedeniyle gerçekleşiyor. Emisyonların azalmasını görmek istememizin nedeni daha yaşanabilir bir gezegen ve daha mutlu, daha sağlıklı insanlar, diyor. Rijstad'ın kıdemli uzmanı Eric Holm ise şöyle demiş. Koronavirüs pandemisi enerji piyasaları için dünyanın toplam karbon emisyonları üzerinde önemli bir etkisi olacak. Benzeri görülmemiş bir olay. Petrole talep son 2008'den 2009'a kadar olan mali kriz sırasında 1,3 milyon varıyla düşmüştü. Ancak Covid-19 petrol talebinin 5 kattan fazla düşmesine neden olabilir dedi. Her yıl haberini yaptığımız Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve GAYA Öğrenci Ödülü yarışması için başvurular açıldı. Bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında 7.si gerçekleşecek festivalin ve başvurular 15 Mayıs'a kadar sürecek. Ekim'de gerçekleşecek festivalde tüm gösterimler ücretsiz olacak. Belgesellerini paylaşmak isteyen yönetmenler, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra çekilmiş olması şartıyla ekolojik temalı belgeselleriyle 15 Mayıs Cuma gününe kadar festivale başvuruda bulunabilecekler. Başvuru adresi www.bifet.org'da. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri